Dinden dönen eşlerin evlilikleri devam edebilir mi? Evet. Bir kişi, Allah korusun, Allah korusun, dinden dönerse veya bile bile küfrünü gerektiren, dinden çıkmasını gerektiren bir şeyi yapar veyahut da söyler ise buna biz fıkıh tabiriyle irtidat diyoruz, dinden dönme diyoruz. Hanefi fıkhına göre dinden dönen kişinin eşiyle olan nikahı anında düşer. Yani Allah göstermesin bir eş Müslümanken diyelim ki Avrupa'da bu tür şeyler çok olabiliyor. Hristiyanlaşıyor. Hristiyan oldu. Eşi de Müslüman. Aralarında bir dakika geçmeden bir saniye geçmeden Hristiyan olduğunu söyler söylemez eşiyle arasındaki nikah düşer. Buna fesk acil diyor kitaplarımızda. Yani anında nikah bağı ne yapar? Kopar diyor. Yani nikah bağı koptuktan sonra diyelim ki Müslüman oldu. 2 ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra. Evet. Hanımefendi onu sevdiği için bekliyor. Acaba döner mi diye. Ve geldi dedi ki eşine ben pişman oldum. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Ve yeniden dinime dönüyorum dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Müslüman oldu mu? Müslüman oldu. Ha İşte bu beyefendi Müslüman olduğuna göre yeniden eşiyle nikah kıyarak evlenebilir. Bakın bu nikah nedir? Tazeleme değil halkın tabiriyle. Ya evet. Tamamıyla yeni sıfır bir nikah bu. Hanımların bir bekleme süresi yok. Gerek Hanefi var. mezhebine göre yok. Başkasıyla evlenmek isterse elbette iddet var. O ayrı bir konu. Yani eş dinden döndüğünü söylediği anda aralarındaki nikah biter. Bundan sonra hanımefendi iddetini bekler. İkinci bir evlilik, bir başkasıyla evlilik yapmak için. Bu ayrı bir şey. Evet. Ama diyelim ki bekledi. Acaba kocam döner mi, ikna edebilir miyim diye. karşısına aldı kültürlü bir kadınsa. Niye dinden döndün dedi. Sebebini söyle. Gerekçilerini anlat dedi. O anlattı, o da ona cevap verdi ve şüphelerini giderdi. İki ay sonra bu toplantılar sürdü birkaç celse. Adam dedi ki ya dedi haklısın. Ben yanlış yaptım. Benim dinim hak dindir ve ben tekrar dönüyorum dedi. Kelime-i şehadeti getirdi. Müslüman oldum, Müslüman oldum. Evet, bu hanımefendi evet. iddetten sonra istediği biriyle evlenebiliyor muydu? Evlenebiliyordu. İşte eski kocasıyla da bak, eski koca o. Eski kocasıyla da evlenebilir. Onun için evlenmesi için ne lazım iki insanın? Nikah lazım. Nikah kıyarak evlilik yapabilirler ve ondan sonra da devam eder. Bu söylediğiniz nikahın düşme hususu sadece başka bir dine geçmekle ilgili mi yoksa e, bazen erkeklerimiz e, istemediğimiz şekilde çok e, yanlış sözler sarf edebiliyoruz? Bilerek Sinine gelimesini kasıt, bilerek. bilerek, kasıtla yani söylediği sözün veya eylemin onu dinden çıkartacağını bile bile bunu söylemiş ise işte bu mürtettir yani dinden dönmüştür. Dolayısıyla eşil arasında nikah anında düşer. Nikah fesik olduğu için... Tekrar ikinci bir evlilik yaptıktan da Müslüman olduktan sonra yaptıkları evlilikte talak hakları düşmez. Diyelim ki evet. üç hakları vardıysa dinden dönmezden önce ikinci evlilikte de üç hakla devam eder. Yeni bir evlilik. Evet. Yeni bir İmam Şafi Hazretleri burada biraz daha toleranslı diyor. Diyor ki hanımefendi iddet beklerken eğer eş iddet süresi içerisinde yeniden Müslüman olursa Yeni bir nikaha gerek kalmadan evliliklerini devam ettirebilirler diyor. Biraz esnek davranıyor. Niye iddet içerisinde hanım dolayısıyla da iddet içerisinde dönerse yeni nikaha gerek kalmaz diyor. Ama her halükarda iddet bitti mi ona göre de nikah nedir? Fes olmuştu ortadan kalkmıştır. Evet.